Tufan bütün yeryüzünü kaplayacak şekilde mi olmuştur? Yoksa o dönemde yeryüzündeki yegane yerleşim merkezi Hazreti Nuh'un bölgesidir de tufan sadece bu bölgede mi olmuştur bilinmemektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu konuda herhangi bir bilgi verilmemektedir. Dicle ve Fırat bölgesinde bu bölgede büyük bir tufanın olduğunu gösteren gerek tarihi kaynaklar gerekse de arkeolojik ve jeolojik kesin buluntular mevcuttur. Ancak şu kesindir, Hazreti Nuh ve beraberindeki müminler insanlığın atalarıdır. Çünkü Kur'an, tufandan sağ kurtulan Hazreti Nuh ve beraberindeki müminleri insanlığın selefleri olarak zikretmektedir. Bu kıssada dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu da Hazreti Nuh'un oğlunun kafir olarak ölmesi konusudur. Bu çok önemli bir ikazdır. Bu Allah'ın emrinin mutlak ve kesin olduğunu, bununla beraber Allah'ın adaletinin de mutlak ve kesin olduğunu gösteren bir delildir. Hz. Nuh'un oğlu için Allah'tan bağışlanma dilemesine, Yüce Rabbimiz tarafından, Ey Nuh! O katiyen senin ailenden değildir. Çünkü onun işlediği salih olmayan kötü bir iştir. O halde bilgin olmadığı bir şeyi benden isteme. Seni bilmezlerden olmaktan bir hakkın men ederim. Diye karşılık verilmiştir. Kişinin, inkarcılarla birlikte olmuşsa, bir peygamberin çocuğu bile olsa Allah'ın azabına düçar olacağı belirtilmiştir. Bu uyarı aynı zamanda Hz. İbrahim'in soyundan geldikleri ve birçok şefaatçi ilah ve ilahilere sahip oldukları için Allah'ın azabından kurtulacaklarını düşünen Mekkeli müşriklere ve aynı duygulara sahip bulunan Yahudi ve Hristiyanlara bir uyarıdır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Hud suresi 50. ayetten itibaren. A'da biraderleri Hud'u gönderdik. Ey kavmim dedi. Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. Siz Allah'a karşı yalan düzenlerden başka kimseler değilsiniz. Ey kavmim ben... ...buna mukabil sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım... ...beni yaradandan başkasına ait değildir. Hala akıllanmayacak mısınız? Ey kavmim... ...Rabbinizden mağfiret isteyin. Sonra yine ona tövbe edin ki... ...üstünüze gökten bol bol feyzini göndersin. Kuvvetinize daha fazla kuvvet katsın. Günahkarlar olarak yüz çevirmeyin. Dediler ki... ...Ey Hud... ...sen bize... Açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı bırakıcı değiliz. Sana inanıcılar da değiliz. Biz ilahlarımızdan kimi seni fena çarpmış demekten başka bir şey söylemeyiz. Hud dedi. Allah'ı hakiki şahit gösteririm ve siz de şahit olun ki ben sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak tutmakta devam ettiğiniz şeylerden katiyen uzağım. Artık bana topyekün istediğiniz tuzağı kurun. Sonra bana mühlet de vermeyin. Şüphesiz ki ben kendimin de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Yürür hiçbir mahluk hariç olmamak üzere hepsinin alnından tutan odur. Benim Rabbim hakikaten dost doğru bir yol üzerindedir. Eğer şimdi yüz çevirirseniz ne diye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 Onları ağır azaptan kurtardık. İşte Ağat kavmi. Onlar Rablerinin ayetlerini bilerek inkar ettiler, peygamberlerine asi oldular, inatçı her zorbanın emri ardınca gittiler. Onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Haberiniz olsun ki Ağat kavmi, Rablerine küfrettiler. Gözünüzü açın ki Hud'un kavmi olan Ada Allah'ın rahmetinden uzaklık verildi. Semud'a biraderleri Salih'i gönderdik. Dedi ki Ey kavim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan meydana getirdi. Sizi Orada ömür geçirmeye memur etti. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz ki Rabbimin rahmeti çok yakındır. O duaları da kabul edendir. Ey Salih dediler. Sen bundan evvel içimizde ümit beslenen bir zattın. Şimdi atalarımızın taptığı şeylere tapmamızdan bizi vazgeçirmek mi istiyorsun? Senin bizi kulluğuna davet ettiğin Rab'dan hakikaten şek içindeyiz, şüpheleneciyiz. Salih dedi ki Ey kavim ya ben Rabbimden gelen apaçık bir mucizenin üzerindeysem ve o kendinden bana bir rahmet vermişse buna ne dersiniz? O halde Allah'tan eğer ona isyan edersem kurtarmak hususunda bana kim yardım eder? Demek siz beni ziyana uğratmaktan bunu bana karşı artırmaktan başka bir şey yapmayacaksınız Ey kavim işte size bir ayet bir mucize olmak üzere Allah'ın şu dişi devesi artık onu serbest bırakın Allah'ın arzında yesin ona fenalık edip dokunmayın ...yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu ayaklarını keserek öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki... ...memleketinizde üç gün daha yaşayın. İşte bu yalana çıkarılamayacak bir tehdittir. Vaktaki azap emrimiz geldi... ...Salih'i de onun maiyetinde iman etmiş olanları da... ...tarafımızdan bir esirgeme olarak o günün rüşvailığından kurtardık. Şüphesiz ki senin Rabbin güçlü olandır, mutlak galittir. O zalimleri ise korkunç bir ses alıp götürdü de yurtlarına diz üstü çöken kimseler olu verdiler. Sanki orada hiç oturmamışlardı. Haberiniz olsun ki Semut kavmi hakikaten Rablerine küfrettiler. Gözünüzü açın ki Semud'a Allah'ın rahmetinden uzaklık verilmiştir. Andolsun, olsun elçilerimiz İbrahim'e bir müjdeyle gelip selam dediler. O da selam dedi ve gecikmeden gidip onlara kızartılmış bir buzağa getirdi. İbrahim ellerinin buna uzanmadığını görünce onların durumundan hoşlanmadı. Onlardan dolayı kalbine bir nevi korku gizledi. Onlar korkma dediler. Çünkü biz Lut kavmine gönderildik. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu söz üzerine güldü. Biz de ona İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müşteledik. Kadın vay dedi. Kendim bir kocamış kadın. Şu zevcimde bir ihtiyarken... Ben mi doğuracakmışım? Bu cidden pek şaşılacak bir şey. Elçi melekler, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Ey ehli beyt, Allah'ın rahmeti bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphe yok ki o asıl hamde layık, hayru ihsanı çok olandır, dediler. ki İbrahim'den o korku gitti, kendisine bir de müjde geldi. Şimdi o Lut kavmi hakkında adeta bizimle mücadele ediyordu. Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, duygulu, kendisini tamamen Allah'a vermiş biriydi. Ey İbrahim dediler bundan bu mücadeleden vazgeç zira hakikat şudur Rabbinin emri gelmiştir onlara muhakkak reddolunamayacak bir azap gelip çatıcıdır. Bak ki elçilerimiz Lut'a geldi. O bunlar yüzünden kaygıya düştü, bunlar yüzünden göğsü daraldı ve bu çetin bir gündür dedi. Lut'un kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldi. Onlar daha evvelden kötülükleri işlemeye alışmış kimselerdi. Lut ey kavmim dedi işte kızlarım sizin için onlar daha temizdir artık Allah'tan korkun. ''Beni misafirlerimin içinde küçük düşürmeyin. İçinizde aklı başında bir adam da yok mu sizin?'' Dediler, ''Andolsun senin de bildiğin ve çile bizim senin kızlarında hiçbir hak ve alakamız yoktur. Sen bizim ne dilediğimizi elbette bilirsin.'' Lut, ''Ah'' dedi, ''Size yetecek bir kuvvetim olsaydı yahut sap bir kaleye sığınabilseydim.'' Elçi melekler, ya Lut, emin ol, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana katiyen dokunamazlar. Sen hemen gecenin bir kısmında ailenle yola çık. İçinizden hiçbiri geri kalmasın, yalnız karın müstesna. Çünkü kavmine isabet edecek azap hiç şüphesiz ona da çarpacaktır. Onlara vaat olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?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 Lut Aleyhisselam'ın kavminin bugün eşcinsellik diye nitelendirilen bir hastalığa tutulmuş olduğunu Kur'an'dan anlıyoruz. Hazreti Lut onları bu hastalıktan kurtarabilmek için senelerce uğraştı. Onları düzgün bir ilişki içerisine sokabilmek, bir aile yaşantısına kavuşturabilmek için kendi kızlarıyla ve kavminin kızlarıyla evlenmelerini öğütledi. Bu sapık yaşantılarının Allah'ın gazabıyla son bulacağını belirtmesine rağmen kavmi onu umursamadı. Allah'ın azabının geleceğini ve Lut Aleyhisselam'ın şehri terk etmesi gerektiğini bildiren erkek suretinde iki melek geldiğinde kavmi Lut Aleyhisselam'a iki erkek misafir geldiğini sanıp koşarak Lut Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Lut Aleyhisselam onların niyetlerini bildiğinden dolayı göğsü daraldı ve ''Ey kavmim, bırakın bu sapıklığı, işte kızlarım, onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir, artık Allah'tan korkun.'' dedi. Onlarsa bu iyi niyetli çağrıya karşılık andolsun senin de bildiğin veç ile bizim senin kızlarınla bir alakamız yoktur. Sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin diye cevap verdiler. Elçi melekler Lut aleyhisselama gecenin bir kısmında ailesiyle beraber yola çıkmasını ancak karısını yanına almamasını söylediler. Çünkü karısı Lut aleyhisselama karşı kafirleri desteklemekteydi. Azap aynı gecenin sabahı vuku bulacaktı. Lut aleyhisselam ve ona uyan müminler şehri terk ettikten sonra azap emri geldi ve bu kavim tamamıyla yeryüzünden silindi. Eşcinsellik dinimizce büyük bir suçtur. Gerek erkek gerek kadın bu suçu işleyenler şiddetle cezalandırılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Livata suçunun failini de mefulünü de her ikisini de recm ediniz buyurmuştur. Bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Livata fiilini işleyen erkek lanetlenmiş erkektir buyurmuştur. Tirmizi'nin naklettiği bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adet günlerinde hanımıyla cinsi münasebette bulunan, onunla livata yapan ve fal bakmaya devam eden kişi Muhammed'e gönderilene inanmamış bir kafirdir buyurarak adı geçen fiili işleyenin bir kafir olacağını da böylece beyan etmiştir. Lut Aleyhisselam'ın kavmi tarihte Sodom halkı olarak bilinir. Bu halkın yaşadığı şehri olan Sodom'dan yola çıkılarak bugün eşcinsellik hastalığına Sodomi denmektedir. Her ne kadar bazı sapık kimseler bu fiili hala işlemekte iseler de, bu fiil günümüzde bile hala bir ahlaksızlık ve iğrenç bir davranış biçimi olarak nitelendirilmektedir. Bu fiili meşru hale getirmek isteyenlerse, eski çağlarda yalnızca Yunan filozofları, modern dünyadaysa, batı olmuştur. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde bu fiile yasal bir statü bile verilmiştir. Memleketimizde de batı hayranı basın ve yayın organları vasıtasıyla bu iğrenç fiil meşru bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Medyen'e de biraderleri şuaybi gönderdik. Dedi ki Ey kamim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçeği, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi hakikat bir nimet içinde görüyorum. Şüphesiz ki ben bir gün hepinizi çepeçevre kuşatıcı bir azaptan korkmaktayım. Ey kamim! Ölçekte ve tartıda adaleti yerine getirin. İnsanların eşyasını eksirtmeyin. Yeryüzünde fesatçılar olarak fenalık yapmayın. Eğer mümin kimselerseniz, Allah'ın helalinden bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber ben sizin üzerinizde bir bekçi de değil. Dediler ki, ey Şuay, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımızda ne dilersek onu yapmamızdan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Çünkü sen muhakkak ki yumuşak huylu aklı başında bir adamsın. ''Ey kavim'' dedi, ''Ya ben Rabbimden gelen apaçık bir bürhanın üzerindeysem ve o bana kendisinden güzel bir rızk ihsan etmişse buna ne dersiniz?'' ''Size ettiğim yasağa rağmen kendim size muhalefet etmek istemiyorum ki. Ben gücümün yettiği kadar ıslahtan başka bir şey arzu etmem. Benim muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben yalnız O'na güvenip dayandım.'' Ve yalnız O'na yönelip dönerim. Ey kavmim, bana olan düşmanlığınız Nuh kavminin, Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenler gibi size bir musibet yüklemesin. Lut kavmi de sizden uzak değil. Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O'na tövbeyle rücu edin. Çünkü Rabbim çok esirgiyendir, müminleri çok sevendir. Dediler ki, ''Ey Şuay, biz senin söylemekte olduğundan birçoğunu iyice anlamıyoruz. Seni de içimizden cidden zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı muhakkak ki seni taşlar öldürürdük. Sen bizden üstün bir şeref sahibi değilsin ki.'' Şuayb, ''Ey kavmim'' dedi. ''Size göre benim kabilem Allah'tan daha mı şereflidir ki onu tutup arkanıza atılmış değersiz bir şey edindiniz?'' ''Benim Rabbimin ilmi şüphesiz ne yaparsanız hepsini çepçepre kuşatıcıdır.'' ''Ey kavim, elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapıcıyım. Yakında bileceksiniz ki rüsva edecek azap kime gelecektir ve o yalancı kimdir. O azabı gözetleyin. Ben de sizinle beraber onu gözetleyeceğim.'' ''Bak ki azap emrimiz geldi.'' Hem Şuaybi hem onun maiyetinde iman etmiş olanları bizden bir esirgeme olarak kurtardık. Zulmedenleri ise korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Sanki onlar hiç orada oturmamışlardı. Haberiniz olsun ki Semut kavmi rahmeti ilahiyeden nasıl uzaklaştıysa Medyen kavmine de öylece bir uzaklık verildi. Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun'a ve onun ileri gelenlerine mucizelerimizle ve apaçık bir hucetle gönderdik de yine onlar Firavun'un emrine tabi oldular. Halbuki Firavun'un emri hiç de salahiyetli ve dürüst değildi. O kıyamet günü kavminin önüne düşecektir. Artık o bunları ateşe götürmüştür. Vardıkları o yer ne kötü yerdir. Burada da kıyamet gününde de lanete tabi tutuldular onlar. Kendilerine verilen bu bağış ne kötü bağıştır. Sana kısa olarak bildirmekte olduğumuz bu haberler helak olmuş memleketlerin haberlerindendir ki onlardan kiminin izleri ayakta kalmış kimi de biçilmiş ekin gibi yok olmuştur. Onlara biz zulmetmedik fakat onlar kendi nefislerine zulmettiler. Aley Allah'ı bırakıp taptıkları ilahlar Rabbinin azap emri geldiği zaman onlara hiçbir fayda vermedi, ziyanlarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. Rabbinin yakalayışı, ahalisi zulmeder halde bulunan memleketleri yakaladığı zaman işte böyle olur. Şüphesiz ki onun çarpması pek acıklıdır, pek çetindir. Bunda bu kıssalarda, ahiret azabından korkanlar için kat'i birer ibret vardır. O, bütün insanların bir arada toplanmış olacakları bir gündür. O, istisnasız bütün halkın hazır olacakları bir gündür. Biz onu ancak sayılı bir müddet için geciktiririz. Gelecek olan o günde Allah'tan izinsiz hiçbir kimse konuşmaz. Artık onlardan kimi bedbat, kimi de ...bahtiyardır... ...bedbaht olanlara gelince... ...onlar... ...ateştedirler ki... ...orada çok feci bir nefes alıp vermeleri vardır onların... ...Rabbinin dilemesi dışında... ...gökler ve yer durdukça... ...orada ebedi kalıcıdırlar... ...çünkü Rabbin... ...ne dilerse hakkıyla onu yapandır... ...mesud olanlara gelince... Onlar da cennettedirler. Rabbinin dilemesi müstesna olmak üzere gökler ve yer durdukça onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Bu bir lutfu ihsandır ki tükenip kesilmesi yoktur. Artık onların tapmakta oldukları şeylerden şüphe içinde olma. Onlar daha evvelden ataları nasıl tapıyorlar idiyse tıpkı onun gibi tapıyorlar. Biz de elbet nasiplerini eksiksiz verirçiniz. Ant olsun ki biz Musa'ya o kitabı verdikte onun hakkında da ihtilaf edildi. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı elbette aralarında şimdiye kadar hüküm verilmiş bitmişti bile. Hakikat onlar bu Kur'an'dan yana şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin her birinin amellerini onlara tam olarak verecektir. Çünkü o, ne yapıyorlarsa hakkıyla haberdardır. O halde sen, mayiyetindeki tövbe edenlerle beraber, emrolunduğun dost dosdoğru hareket et. Aşırı gitmeyin. Çünkü o, ne yaparsanız hakkıyla görüşüdür. Bir de zulmedenlere meyletmeyin. Sonra, size ateş çarpar. Zaten sizin Allah'tan başka yardımcılarınız yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında gecenin de yakın saatlerinde dost doğru namaz kıl. Çünkü güzellikler kötülükleri giderir. Bu iyi düşünenlere bir öğüttür. Sabr ü sebat et. Zira Allah ...iyi hareket edenlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki devirlerde... ...insanları yeryüzünde fesat çıkarmaktan vazgeçirmeye çalışacak... ...fazilet sahipleri bulunmalı değil miydi? O devirlerin insanları içinden... ...vazifelerini yaptıkları için kurtardığımız kimseler... ...ancak pek azdır. Zalim olanlarsa... ...yalnız kendilerine verilen dünyevi refahın ardına düştüler... Günahkar insanlardı onlar. Senin Rabbin ahalisi ıslah edip dururken o memleketleri zulm ile helak edecek değildi. Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları muhakkak ki bir tek ümmet yapardı. Onlar ihtilaf edici bir halde işte böylece devam edip gideceklerdir. Rabbinin rahmetine mazhar ettiği kimseler müstesna. Allah onları bunun için yaratmıştır. Bununla beraber Rabbinin şu sözü de tas tamam yerine gelmiştir. Andolsun olsun ki ben cehennemi bütün insan ve cinden müstahak olanlarla dolduracağım. Peygamberlerin haberlerinden onunla kalbini tatmin ve tespit edeceğimiz, her çeşidini sana kısa olarak anlatıyoruz. Bunda da sana hak ve müminlere bir öğüt ve bir muhtıra gelmiştir. İman etmeyeceklere de ki elinizden gücünüzden geleni yapın. Biz de şüphesiz çalışıcılarız. Siz gözetleyin. Biz de her halde gözetleyeceğiz. Göklerin ve yerin kaybı Allah'ındır. Her iş ona döndürülür. Öyleyse ona ibadet et, ona güvenip dayan. Senin Rabbin yapmakta olduğunuz şeylerden gafil değildir. Hud suresinin sonu. Yusuf suresi. Değerli dinleyenler, Yusuf suresi Kur'an-ı Kerim'in 12. suresidir. Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. Surede Yusuf aleyhisselamın başından geçen hadiseler anlatılmaktadır. Buraya kadar Kur'an'da birçok peygamberlerin kıssaları anlatılmıştır. Bu peygamberlerin kıssaları Hristiyanlar ve bilhassa Yahudiler tarafından da bilinmektedir. Ancak bunların bildikleri içerisinde yer yer doğru kısımlar olsa bile genelde yanlış anlatılan kıssalardı. İşte bu yanlışlıklar Kur'an'da anlatılan bu kıssalarla böylece düzeltilmiştir. Ayrıca bu anlatılan kıssalarla bir hakikat daha pekiştirilmiştir ki o da şudur. Hazreti Adem'le başlayan peygamberlik zincirinin o günden bugüne gelen halkaları içerisinde yer alan bütün peygamberlerin mesajı hiç değişmemiştir. Ve yine Kur'an-ı Kerim bu kıssalarla Hazreti İbrahim'in, Hazreti İshak'ın, Hazreti Yakub'un ve Hazreti Yusuf'un ve diğer peygamberlerin inandığı dinin Hazreti Muhammed'inki ile aynı olduğunu ve hepsinin davetinin Hazreti Muhammed'inki gibi tevhide Allah'ı birlemeye çağrı olduğunu tekrar tekrar beyan etmektedir. Hazreti Yusuf Hazreti Yakub'un oğludur. Hazreti Yakub da Hazreti İshak'ın oğludur. Bilindiği gibi Hazreti İshak da Hazreti İbrahim'in oğludur. Dolayısıyla Hazreti Yusuf, Hazreti İbrahim'in ikinci göbekten torunudur. Hazreti Yakup'un dört hanımından olma 12 oğlu vardı. Hazreti Yusuf ve küçük kardeşi Bünyamin bir karısından diğer kalan 10 oğlu da diğer hanımlarından olmaydı. Rivayetlere göre Hazreti Yusuf MÖ 1900'lü yıllarda doğmuştu. Rüyayı gördüğünde ve kuyuya atıldığında 17 yaşlarındaydı. O devirde Mısır'da Hiksos Hanedanı hakimdi. Baş şehirleri bugünkü Kahire'nin güneyinde yer alan Venil kıyısında bulunan Mempis'ti. Hazreti Yusuf atıldığı kuyudan Mısır'a gitmekte olan bir kervan tarafından çıkarılmış ve bu şehre getirilmişti. Buraya geldiğinde 17-18 yaşlarındaydı. Kendisini kuyudan kurtaran kervan Mısır'a geldiğinde onu Mısır Aziz'ine sattı. Hazreti Yusuf Aziz'in yanında 2-3 yıl kaldı. Zindandaysa 8-9 yıl kaldı. Zindandan kurtulup Mısır'a yönetici olduğunda 30 yaşlarındaydı. Yöneticiliğinin onuncu yılında babası Hazreti Yakuba ve tüm ailesine Mısır'a gelmeleri için haber yolladı. Hazreti Yusuf'un kısası çok önemli bir kısadır. Bu kısada çok önemli ibretler mevcuttur. Bu kısadan Allah'ın çizdiği sınırlar içerisinde yaşayan her mümin şunu anlamalıdır ki, hedeflediği işte başarılı olması veya olmaması ancak Allah'ın takdiriyledir. Allah adına gayret gösterenler ancak Allah'a güvenmeyi ve her işlerini O'nu vekil kılmayı ve yaptığı işi Allah için yapıp neticesini Allah'a havale etmeyi bilmelidirler.